kalbe ki müminler içerisinde hakkın sevdikleri ve hakkı sevenler vardır. Allah zaten bir kulunu sevmeyince o kul Allah sevemez. Allah bir kulu dinine, imanına layık görmeyince o kul itikat ve iman edemez. Allah diyor gene sureyi insanda ve ma teşauna illa en yeşa Allah siz dilemediniz ben diledim diyor Cenab-ı Hak. Sizin hidayetinizi ben diledim. Allah kimi severse ona Allah dedirir. Hak ağız Allah diyebilir, hak ağız hak konuşur, hak göz hakkı görür, hak kulak hakkı dinleyebilir.